Selamünaleyküm. Aleyküm. İsmaila Derneği'nin katkılarıyla hazırlanan İlmal programında tekrar karşınızdayız. Umre vazifesi için kutsal topraklardaydık. Kısa bir ara vermiştik değerli Fatih Kalender hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş Allah umrenizi mebrur eylesin. Allah razı olsun. Rabbim cümlemizin umresini kabul, kabul etsin. inşallah alalım. hocam. Hocam nasıl geçti... Bir Efendimiz Aleyhisselatü delimlemiş. Vesselam buyuruyor. El umretüylel umre kefaretün lima beynehuma. İki evet. ümre arada işlenen günahların kefaretidir. Elhamdülillah gittik, vazife yaptık. Dualar yapıldı. Yapılan dualara amin dedik. Rabbim kabul etsin. Tabi burada Hı. aslında önemli olan şöyle bir işlem var. Bir kazanım var. Bir de bu kazanımı kaybetmemek var. Evet. Kazanım kaybetmemeye nispetle daha kolaydır. Çünkü kazanım amelle alakalıdır, eylemle alakalıdır. Kaybetmek ise terk ile, yani bir şeyi yapmamakla alakalıdır. Şöyle ki kazanımda bir istimrar yoktur. Yani örneğin namaz kılarsınız, namaz kılmış olursunuz ama biter. Evet. İşte ümreye gittik, vazife yaptık ama ümre vazifesi bitti ve belli bir kazanımda bulundunuz. İşte varsayım zekatınızı verirsiniz, bir kazanımda bulunursunuz. Kaybetmek ise günah işlemektir. Evet. Günah işlemek ise bir eylem değil, terkten ibarettir. Yani günahı yapmamaktır. Yapmamak değilse istimrar vardır, devamlılık vardır. Yani bir ibadeti yaparsınız ama biter. Ama bir günahı yapmazsınız biter değil. Ömrünüzün sonuna kadar yapmamaya devam edersiniz. Hmm. Devamlılık vardır. Bu sebepten dolayı kazanım kolay, kaybetmek daha, kolay, daha zordur. Yani kaybetmek daha basit bir şekilde elde edilebiliyor. Bu bağlamda daha kolaydır. Evet. O yüzden Rabbim kaybetmekten cümlemizi muhafaza eylesin, Amin. kazanımlarımızla Amin. beraber Allahu Azimüşşan'ın huzuruna gidebilmeyi ve orada iflas etmiş kullardan olmamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin. Yine istekli olan kardeşlerimiz, hevesli olan kardeşlerimiz varsa Rabbim onlara da tez zamanda nasip eylesin. Amin. Amin. Ee, böyle bir duygu ve isteği olmayan kardeşlerimize de Rabbim oranın hevesini ve isteğini kalplerine ihsan eylesin inşallah. Amin. De... Bizden çok dua edin. isteyen arkadaşlarımız oldu, dostlar oldu, e, tanıdıklar oldu. Kimi çocuğundan, kimi hanımından, kimi eşinden, kimi arkadaşından, kimi işiyle alakalı. E, Tabi bunlara da orada dua ettik. Ama e, bu duanın sadece bir mekansal olarak yapılması gereken belli bir yeri yok. Her daim dua yapılmalıdır. Yapmamız gerekir ki özellikle gıyabi olarak yapılan dualar daha kabul yaşayandır. O yüzden inşallah burada da dua edelim. Kardeşlerimiz bizi dinleyen kardeşlerimize dua etsin. Rabbim ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını hallâhâsân eylesin. Amin. Amin. Kalplerinde sıkıntı olan kardeşlerimizin tez zamanda o sıkıntılarını e, açsın inşallah. i̇nşallah Bu hocam. şekilde dualarımıza gayret edelim. Amin. Çünkü Efendimiz buyuruyor. Et dua huvel ibade Dua bir ibadettir. E, ancak ibadet olması bunun yapılması ve sahih olabilmesi için gerekli belli şartlara bağlı olmasını gerektirir. Örneğin bir insan abdestsiz namaz kılsa bu namaz sahih değil. Gündüzün ortasında yemek ve içmekten kendini alıkoymadan yiyecek içecek olsa ve oruç tuttum dese bu insanın orucu da sahih olmaz. Şartlarına riayet edilmeyerek yapılan duada kabule şayan olan bir dua olmaz. O yüzden Rabbim şartlarına riayet etmeyi de cümlemize nasip eylesin inşallah. Amin hocam. Bizler de harameyinde olduğumuz müddetçe gerek tavaflarda gerekse ziyaretlerde e, sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlarla duaları paylaştık hocam. Elhamdülillah. Rabbim inşallah kabul buyursun. Amin. Bütün kardeşlerimize e, oraları ailece ziyaret etmeyi nasip eylesin. Amin. Hocam e, tabi bayağı sorular birikmiş. Müsaadenizle başlayalım. Estağfurullah buyurun. E, selam ediyorlar, tekrar dua istiyorlar kardeşlerimiz. Şöyle bir soruyla başlayalım. Bankaların internet bankacılığını bankacılığını kullanarak internet üzerinden fatura ödemek caiz midir? Evladullah İmin-i şeytanur <gülüyor> recim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Maalesef e, banka günümüzde her bir Müslümanın hayatına girmiş olan bir sistem. Evet. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan e, kitlelerin bundan hali kalması, bundan uzak kalması veya buna bulaşmaması neredeyse imkansız gibi bir şey. Tabi e, şöyle bir kuraldan bahsediler. Allahurrah tu kateru bi kaderiha. Zaruretler miktarınca takdir olunur. Ne demek? Yani yasak olan bir şeyi eğer işlemeyi zaruret mubah kılıyor ise zaruret miktarını aşmamak asıldır. Evet. Ne miktarsa o miktarla yetineceğiz bunun ötesine gitmeyeceğiz. O yüzden bankalarla olan diyaloğumuzu da bu konumda düşünmemiz gerekir. Ne kadar ihtiyacımız varsa ihtiyaç miktarıyla ve bu ihtiyaç miktarını da asla aşmamalı ve her daim kalbimizi de bu noktada diri tutmalı. Yani ünsiyet oluşmamalı. Evet. Çünkü belli bir zaman sonra insanın ilk baştaki o tepkisi zaman zaman gidebiliyor. Çünkü bir alışkanlık hale geliyor. Hatta namazında, niyazında olan bazı kardeşlerimizle tüccarlarla konuştuğumuz zaman bakıyorum çok rahat bir şekilde işte şurada yüzde şu kadar faiz, burada bu kadar faiz şeklinde e, verdik, aldık tabirlerini kullanabiliyorlar. Oysa bu kardeşlerimizin faizin haram olduğunu kesin bilen ve bunun günah olduğunu bilen ve ilk başlarda belki bu işe girdiklerinde bunun sıkıntısını yaşayan kardeşlerimizle. Evet ama belli bir zaman sonra artık ünsiyet oluşuyor, Maalesef. alışkanlık oluşuyor ve o normal bir şeymiş gibi hal alabiliyor. O yüzden e, kalbimizi diri tutmamız gerekir. E, buranın e, günah yuvası olduğu doğru bir yer olmadığını bilmemiz ama bunun yanı sıra bir ihtiyaç da söz konusu ise bu sefer zaruret çerçevesinde bunu değerlendirmemiz. Tabi burada da günümüzde biliyorsunuz iki türlü bankacılık sistemi var. Bir bildiğimiz klasik anlamda faizle iştigal eden, para satan veya parayı kiraya veren bankacılık sistemi. Bir diğeri ise katılım bankası adı altında katılım finans ifadesi kullanılarak finans kurumları. Tabi finans kurumlarının yaptığı bütün eylemler, bütün faaliyetlere caizdir demek de mümkün değil. Evet. Çünkü e, temelde sistem olarak yine maalesef onlarda da bankacılık zihniyeti, bankacılık temelleri üzerine tutulmuş. Sadece birkaç meselede ki İslam fıkhının e, konuşmaya tahallük eden, akla tahallük eden e, bazı durumları vardır. Buralardan hareket etmek suretiyle e, biraz daha fıkha uygun, İslam'a uygun bir hale getirilmiş. O yüzden e, finans kurumları her ne kadar külli itibarıyla çok meşru bir yerdir demesek de e, faizi bankalara nispetle daha ehven olacağı aşikardır. Evet. Bu inkar edilemeyecek bir hakikattir. O yüzden e, madem ki bir Müslümanın bankayla işi varsa bu noktada tercih etmesi gereken daha ehvenidir. Hangisi daha ehvense, hangisinin zararı daha azsa e, ona yönelmek zorundadır. O yüzden burada kardeşlerimize bizim tavsiyemiz e, illaki bir bankayla mı çalışman gerekiyor o zaman finans kurumları tercih edilsin. E, ama onlarla yapılacak olan her bir muamele mutlak anlamda caizdir anlaşılmamalı. Her bir Müslüman her bir ferk şahsı adına yapacağı muameleye dair fetva sormasında şiddetle tavsiye ediyoruz ki bunu hemen hemen her konuşmamızda dillendiriyoruz. Çünkü şubeden şubeye farklılık olabiliyor memurdan memura farklılık olabiliyor anlayış farklı olabiliyor Evet Oysa bir ifade haramı helal veya helali haram yapabilir Bu önemlidir O yüzden kardeşlerimizin her bir ferdi olarak şahsına adır şahsına özel Fetva sorularını tavsiye ediyoruz. Gelelim internet bankacılığı sistemi ki bu da bir kolaylıktır işte telefonlarda veyahut da işte tabletlerde bu tarz dijital aletlerde kişinin bankadaki ihtiyaçlarını görebiliyor. Burada bazı önemli durumlar var bunlara dikkat edilmeli özellikle para bozdurma hesaptan hesaba para intikallerinde farklı cins paralarının alım satımlarının yapılması. Ee, bu konular biliyorsunuz sarf aktı olması, sarf aktında peşinlik esası, ee, bu peşin midir, değil midir, tabii bu ayrı bir tartışma meselesidir. Ee, bir de özellikle kredi kartı üzerinden bu işlemler yapılıyorsa ki bunun vade olacağı aşikardır. Yani debit kart dediğimiz banka ile yapılan işlemlerde ise durum belki biraz daha farklı olabilir. Ama böyle olsa da yine İsmaila e fetva kurulu olarak yine bunlara da altın alım veya döviz alımlarında yani hesaptaki bir parayı farklı bir cinse çevirmeye Çevirmek. fetva verilmemektedir, evet. e, vermiyoruz. Ama bunun yanı sıra sualde ifade edildiği üzere fatura ödeme veya birine bir para havale etme veya hesabımı kontrol etme veya hesabımdaki parayı farklı bir hesaba nakletme aynı cins olarak bu gibi uygulamalar olabilir bir kolay